Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ves selam ala ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain Rabb yessir ve la bil khayr. Amin Muhterem Müslümanlar muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım Ölüm ve ötesi hesap günü şuuru ders serimizde inşallah bugün cehennem ana başlıklı üçüncü dersimizi işleyeceğiz. Bunların birincisinde ayet ve hadisler ışığında cehennemden bahsetmiştik. İkinci bölümünde cehennemdeki azap çeşitlerinden bahsetmiştik. Bugün de inşallah cehenneme götüren günahlardan bahsedeceğiz. Bütün bunların hepsi ne için? Bunları öğrenip cehennemden, cehennemin azabından, cehenneme götüren günahlardan, amellerden, fiillerden şiddetle sakınabilmek için. Bu niyetle, bu gayeyle bu konuyu işliyoruz inşallah. Altını ısrarla çize çize bunu tekrar ediyorum. Teknik bir malumat elde etmek için değil... Ahiret hesabından, mahkeme-i kübradan, oranın şiddetinden, Allah'ın cehennemlikler için yaratmış olduğu azaptan sakınabilmek için bu konuları öğreniyoruz. Cehenneme götüren yüzlerce amel vardır. Bunların hepsini bir derste anlatmamız zaten mümkün değildir. İmam Zehebi Kitabul Kebair diye bir eser yazmış. Burada cehenneme götüren büyük günahlardan bahsediyor. Özet olarak o kitabın ana içeriği üzerinden devam edeceğim inşallah. Bunların içerisindeki bazı günümüzde özellikle yaygın olan işlenen jürümlerin üstünde biraz daha fazla duracağım önebine binaen inşallahü teala. Muhterem kardeşlerim günah Kelimesi Türkçe'de kullandığımız, Arapça'da Cünah veya diğer, diğer kelimelerle ifade edilen kişilerin işlemesinin yasaklanmış olduğu hakkında nas beyan edilmiş olan Kur'an'la sünnetle Allah ve Resulü tarafından yapmayın diye ikaz ettiği fiiller. Bunlar arasında içerisinde küçük günahlar olduğu gibi büyük günahlar da var. Mümin öyle bir kişidir ki hepsinden uzak durur. Zira küçük günahlar işlendiği müddetçe küçük olarak kalmazlar. Büyük günahlara dönüşürler. Ve özellikle küçük günahlarda da kime karşı kul işlediğine bakması gerekir. Zira Rabbini isyan etmiş durumdadır. Ama bunlar içerisinde bir de büyük günahlar vardır ki kebir, kebair, çoğur olarak dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan özellikle Müslümanları ümmetini sakındırmıştır. Ayet-i Kerime'de de Rabbimiz işaret etmiştir. Büyük günahları işleyen kimse, bir mümin ise onların haramlığını, yasak olduğunu inkar etmediği müddetçe hala Müslümandır, mümindir. Fakat fasık olmuştur, mücrim olmuştur. Derhal o günahı terk edip hemen Allah'a dönüş yapması gerekir. Allah muhafaza buyursun fakat bunlardan birini veya birkaçını inkara yönelirse... Bu da bugün haram olur mu? Vesaire gibi sözlerle haramlığını inkar ederse, hafife alırsa, alay ederse Allah muhafaza biliyorsun. Orada inkar gündeme gelir. O zaman günahkar olmaktan çıkıp inkarcı konumuna düşer. Allah muhafaza biliyorsun. Şeytan aleyhillâhne öyle bir şeydir ki öyle bir düşmandır ki kullara direktmen işte Allah şunu haram kılmış, yasaklamış sen de bunu gel inkar et demez. Öyle kandırmaz. Öyle vesvese vermez. Onu hiç dikkate almadığı küçük günahtır bir şey olmaz bunu işlesem dediği taraflardan gelip yakalamaya çalışır sonra adım adım büyük günahlara sonra adım adım Allah muhafaza görsün inkar etmeye doğru sevk ettirebilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günahlardan bahsederken birçok hadis-i şerifte mesela şöyle buyurmuştur muhterem kardeşlerim size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim hep bu tip başlayan hadislerin en başında şirk gelir. Allah'a ortak koşmak, şirk günahını işlemek. Zira Kur'an'la ayetle sabittir ki büyük günahların en büyüğü şirktir. Ve bugün sayacağımız, işleyeceğimiz, öğreneceğimiz bütün günahların içerisinde Allah'ın affetmediği tek günah da şirktir. Diğer günahların hepsini Allah Celle Celaluhu'nun affetmesi mümkündür dilerse fakat şirk günahını Allah Celle Celaluhu kul hayatında dünyada iken tevbe etmediyse eğer affetmeyeceğini nasla Kur'an'da bildirmiştir. Öyleyse demek ki bunun üzerinde özellikle durmak, malumat sahibi olmak gerekiyor. O tuzağa düşmemek için büyük günahların en büyüğü şirktir, anne babaya itaat etmemektir. Ve yalancı şahitliktir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte. Burada 3 günahtan bahsediyor. Büyük günahların da en büyüğü bunlar diyor. Yine çok meşhur bir hadiste bu da Bukhari, Müslim diğer kaynaklarda geçen bir hadistir. Mahveden, helak eden, kulların, kişilerin bel kemiğini kıran tabiri caizse 7 günahtan bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Önce bunu bir öğrenelim inşallah. Ne buyurdu? bu sebel الْمُوبِقَاتِ o yedi helak edici, mahvedici günahlardan sakının. Bir, eşşirkü billah. Bakın yine geldi. Allah'a ortak koşmak, şirk günahını işlemek. İki, ve sihrü. Sihir. Bunlarla alakalı bazı malumatları vereceğiz. Önce hadisi tam olarak alalım. Ve katlun nefsilleti harramallahu illa bil haqqi. Haksız yere adam öldürmek, kişiyi öldürmek, cana kıymak, katil olmak veklü <gülüyor> riba faiz yemek veklü malel yetime yetimin malını mülkünü parasını haksız yere yemek ve tevalla yevmez zahfi harpta savaşta cihatta kaçmak arkasını dönüp kaçmak ve son olarak da ve gazful muhsenatil gafilatil mukminat iffetli İman sahibi mümine kadınlara zina iftirasında bulunmak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Burada yedi büyük günahtan bahsetti. Bakın biraz evvel ki hadisi de alırsak orada şirk vardı fakat buraya ek olarak anne babaya itaat etmemek, karşı gelmek bir de yalancı şahitlik dersek hadis kitaplarında özellikle bu dokuz büyük günahın altı çizilmiştir. Bunları iyi bilmesi öğrenmesi bunlardan yılandan, akrepten, arslandan ateşten kaçar gibi müminin kaçması gerekir. Bir mümin bu kadar açık beyanlarla ifade edilmiş ya bunlar helak eder, cehenneme götürür denilen günahlara bulaşması akıl karı bir şey değildir. Allah muhafaza buyursun. Öyleyse muhterem kardeşlerim Allah'a iman ettik elhamdülillah. Nimetlerin en büyüğüne nail olduk böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesine nail olduk bir iznillah buyurdu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bu hadis-i şeriftir buhari Müslim hadisidir. Mâ min abdin qâde lâ ilâhe illallah. Hiçbir kul yoktur ki lâ ilâhe illallah demiş olmasın. Thumme mâ ta'lâ zâleki illâ dehalel cenne. Bu iman üzere ölürse eğer mutlaka cennete girecektir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kelime-i Tevhid'i söylemiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah böyle demiş. Kalben iman ederek. Böyle söylemiş, böyle yaşamış. Hiçbir mümin yoktur ki o cennete girmesin. Orada Hazreti Ebu Zer radiyallahu anh var. Dedi ki kultu o rivayet ediyor. Ve in zena ve insareka ya Rasulallah Zina yapsa da hırsızlık yapsa da mı ya Rasulallah? Yani bu dediğiniz kişi cennete girecek dediğiniz kelime Tevhide iman etmiş, söylemiş kişi zina yapmış olabilir. Hırsızlık yapmış olur. Yine de bu dediğiniz kişi cennete girecek mi? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki وَاِنْ وَاِنْ Zina yapmış olsa da hırsızlık yapmış olsa da girecek. Yine sordum diyor. Yine cevap verdi. Yine sordum. Yine cevap verdi. Aynısını üç defa sorup cevap verince Sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazreti Ebu Zer Radiyallahu Anh'ın daha devam soracağını bilip ona ve bütün ümmete hem müjde hem de tam anlaşılsın diye şöyle sonuçlandırıyor hadis-i şerifi. وَاِنْ رَغِمَا اَنْفُ ebu ذَرٍ <دَرِّن> Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer bundan hoşlanmasa da bu kişi cennete girecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim hadistir muhterem kardeşlerim. Şimdi burada bir mümin var. Allah'a iman etmiş, Resulullah'a iman etmiş ve... İmanına zulüm yani şirk bulaştırmamış bir kul var ama günah işlemiş. Günah işlemiş Allah'a dönüş de yapmış istiğfarda da bulunmuş. Fakat bu ne olacak cennete girecek mi girmeyecek mi? İşte önceki derslerimizde işledik Allah'ın affetmesi söz konusudur. Resulullah veya diğer şefaatçilerin şefaat etmesi söz konusudur. Allah'ın o bu günahı işlemiştin ama bak sana gösteriyorum amel defterinde yazıyor örtüm üstünü demesi söz konusudur iman varsa eğer şirk bulaşmamışsa eğer öyleyse bütün bu günahlar içerisinde sayacağımız altını çizeceğimiz özellikle bugün üzerinde duracağımız konu şirk konusudur muhterem kardeşlerim çünkü o varsa eğer diğerleri sıfırdır Allah muhafaza bir sürü. hiçbir değeri yoktur bir rivayet nakledilir muhterem kardeşlerim Ahmed ibn Hanbel Müsten'i de aktarıyor. Bir gün diyor bir sahabi geldi. Konunun muhtevasından dolayı gelen sahabenin ismi de aktarılmamış. İçeriği o kadar önemli ki sahabenin ismini söylememişler. Muhtevası bildirilmiş. Bir gün bir sahabe geldi. Resulullah'ın huzurunda oturdu. Demek çok sık gelemeyen, çok sık soru soramayan birisi. Resulullah'a iman, İslam, namaz, oruç vesaire cihad hakkında, hicret hakkında sorular sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorduğu sorulara cevaplar verdi. Sonra dedi ki bu kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah cennet ve cehennemi gerektiren, bütün bu dediklerinizin hulasası olarak nedir iki sebep? Cenneti ve cehennemi gerektiren, yani mutlaka cennete gitmesini gerektiren bu mutlaka cehenneme gitmesini gerektiren Hususlar nedir Müslüm'de geçen hadis şerif muhterem kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ve buyurdu ki men mate la billahi şey en dahal cennet kula mümine cenneti gerektiren şudur ki öldü ve mümin olarak Allah'a ortak koşmamış şirk günahına bulaşmamış olarak kim öldüyse mucibetandan yani mecburi kılan cennete gitmesini mecburi kılan husus işte budur şirk olmayacak. Kim de imanına şirk bulaştırdı veya müşrik olarak yaşadığı müşrik olarak öldüyse onun üzerine de cehennem mutlaka gerekli kılınmıştır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Bakın cehenneme girdiren yüzlerce sebep olmasına rağmen bunların altını çizdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Tüyler ürperten bir rivayet paylaşacağım sizinle. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Celle ve Ala kıyamet günü bazı insanların cenneti görmelerini emreder. Bu kullarıma cenneti gösterin der. Kullar götürülür cenneti görürler. Orada cennetin kokusunu alırlar. Cennetin kokusu meşhurdur, hadislerde çok geçer. Öyle bir koku vardır ki diyor Efendimiz Aleyhisselam, şu kadar mesafeden onun kokusu alınır. Çok müthiş bir kokusu var. Cennetin kokusunu alırlar, cennetin saraylarını görürler. Allah'ın cennet ehli için hazırladıkları o nimetleri gözleriyle görürler. Allah emir verir, onları cennetten geri çıkarın. Cennetten onların hiçbir nasibi yoktur der Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşlerim, o kişiler öyle bir hasretle, öyle bir nedametle, pişmanlıkla oradan çıkarlar ki diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir zaman öyle bir hasret, nedamet, pişmanlık görülmüş değildir. Sonra okullar derler ki: "Allah'ım! O dostlarına cennette hazırladığın nimetleri bize göstermeden bizi cehenneme soksaydın bu kadar acı duymazdık ya Rabbi." derler. Onları bize göstermeden cehenneme gönderseydin Bu kadar acı duymasaydık O hasreti o nedameti yaşamasaydık Ya Rabbi Allah Celle Celaluhu buyurur ki Muhterem kardeşlerim Siz yalnız kaldığınızda kibirlenirdiniz Allah'a baş kaldırırdınız Allah'ın emirleri yokmuş gibi davranırdınız, İnsanlarla karşılaştığınız zaman itaatkar görünürdünüz Münafıktınız Halktan korkardınız Haktan korkmazdınız Oyuncuydunuz siz yani, aktördünüz. Neler kaçırdığınızı şimdi görüyorsunuz. İnsanların hatırı için bazı şeylerden vazgeçer ama Allah'ın hakkı emrettiği için günahlardan uzak durmazdınız. İşte onun için size bu azabı tattırdım der Allah Celle Celaluhu. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكِ لِمَنْ Nisa suresi 116. ayet. Allah kendisine şirk koşulmasını asla asla asla bağışlamaz ama bunun dışındaki bütün günahları dilediği kulları için bağışlar buyuruyor Rabbimiz. Muhterem kardeşlerim önemine binaen bunları unutmamamız gereken hayatımızda bir defa öğrenip aklımızdan çıkarmamamız gereken hususlar. Bakın bir hadis-i şerif daha paylaşalım Bukhari'de geçiyor Hz. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhissat ve Selam diyor bize bir gün şöyle bir şey anlattı. Allah Celle Celaluhu cehenneme girecek olan kullarının dikkat edin azap bakımından en hafif olanına şöyle seslenir. Şimdi der, yeryüzündeki bütün mallar, zenginlikler senin olsaydı bu cezadan kurtulmak için hepsini feda eder miydin? Cehennemin en hafif azabını görmüş. Ona öyle sorduruluyor. Bütün dünya malları mülkü senin olsa feda eder miydin? Kul der ki bu görmüş olduğu korkun cehennem azabı karşısında evet ya Rabbi feda ederdim. Allah buyurur ki ama ben dünyadayken senden bu kadarını değil. Bundan çok daha basitini istemiştim fakat sen bunu yapmadın. Senden bana ortak koşma demiştim. Sen bana ortak koştun. Şirk günahına bulaştın. Sen bunda ısrar ettin, tövbe etmedin der Allah Celle Celaluhu ve kalacağı yer cehennemdir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, konu gerçekten tüyler ürpertici, sakınılması gereken önemli konu. Şimdi belki önceden işlemişizdir, söylemişizdir fakat şuna inanıyorum ki birçok kardeşimiz burada olan, veya bizi internetten dinleyen veya sonra dinleyecek, izleyecek olan kardeşlerimizden belki ilk defa bu konuları duyacaklar. Fakat madem ki ahirette bütün büyük günahlar içerisinde kurtuluşu mümkün olmayan ebedi cehennemde kalmasına vesile olacak günah şirktir. Öyleyse bir müminin ben neden tam olarak sakınmam gerekiyor adına, namına bunun mahiyetini, muhtevasını tam olarak öğrenmesi gerekmez mi muhterem kardeşlerim? Gerekir. Zaten mümin olmak için, Müslüman olmak için kelime-i tevhidi söyledik mi? Söyledik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah dedik mi? Dedik. Peki la ilahe illallah veya eşhedü ile derken burada ilk dediğimiz ne oldu? La ilahe derken işte şirk namına şirk olabilecek her şeyi zaten inkar ettiğimizi söylemiş olduk. Söyledik de manasını muhtevasını öğrendik mi? öğrenmediysek Allah muhafaza diyorsun. Gizli veya açık şirk şekillerine bulaşmamız mümkün olacaktır muhterem kardeşlerim. Şirk dediğimiz kavram olarak İslam'ın bizden anlamamı, anlamamızı istediği kelime olarak Allah'a ortak koşmaktır. Peki nasıl bir ortak koşmak? Zatında sıfatlarında fiillerinde ortak koşmaktır muhterem kardeşlerim. İşte bu günahı işleyen kişiye ne denilir? Müşrik denilir muhterem kardeşlerim. Şimdi bu bir örnek olsun diye hemen başındayken Allah'ın isimlerinden veya sıfatından birisi nedir? Rabb'dir. Kur'an'da Allah isminden sonra en çok geçen ismi Rab ismidir Allah'ın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyoruz. Her Fatiha'yı okuduğumuzda her yerde Rab diyoruz. Fakat bunun tam olarak manasını anlıyor muyuz? Anlamıyor muyuz? Rabb'ın terbiye eden olduğunu yasa koyan olduğunu kulları adına yasa belirleyen olduğunu, göklerde yerde tek yasa koyanın Allah olduğunu anlıyor muyuz anlamıyor muyuz? Anlıyorsak ona göre yaşıyorsak Rabbi anlamışız demektir. Fakat anlamıyorsak göklerde ve yerde tek yasa koyanın Allah olmasına rağmen Allah'ın yasalarına muhalif olarak muhterem kardeşlerim yasa ararsak yasa koyarsak işte o noktada Allah'ın o ismine, o sıfatına, Rab olmasına ortak koşmuş oluruz. Allah muhafaza diyorsun. Müminler için böyle bir şey düşünmek zaten söz konusu değildir. Allah muhafaza diyorsun. Eğer öyle bir şey söz konusu olursa demek ki orada bakın Allah'a bir isminde, bir sıfatında ortak koşmak söz konusudur. Yani ya Rabbi elhamdülillahi rabbil alemin ikra bismi rabbikellezi halak. He bu Rab. İman ediyorum ya Rabbi. Sen hükümler de göndermişsin ya Rabbi ama sen hüküm gönderirsin de ben de hüküm koymasını bilirim. Senin hükmüne muhalif olarak. Ya Rabbi sen miras hükmü göndermişsin. Feraizle alakalı hükümlerinde demişsin ki kadına erkeğin yarısı verilecek. Ama sen 2019 senesinin hukukunu modern dünyayı tanıyamamışsın Allah maşa ve kella bilseydin böyle demezdin Allah'a bilgi öğretmeye çalışmaktır sen rapsın ama bunu bilemedin mi demektir haşa öyle bir anlam taşır öyleyse bu modern dünyada kadına erkeğin yarısını vermek de ne demek o da erkek gibi eşittir aynı payı alır demek işte sen rapsın hüküm koyarsın ama ben de Adem oğluyum onun yerine hüküm koyarım Allah'a o noktada ortak koşmaktır Allah'a muhafaza versin Ya Rabbi sen faiz haramdır dedin. Ekonomi ile ticaretle alakalı ana unsuru belirledin. Alışverişi helal, kar yapmayı helal, faiz haramdır dedin. Almayın, yemeyin dedin. Fakat bizim yaşadığımız dünyada kapitalist alemde bu olmaz geçerli değildir demek Allah'ın haşa ve kella bu noktadaki hükmüne muhalif olarak bir hüküm koymak olur muhterem kardeşlerim. Böyle somut olarak söylüyorum ki anlaşılsın. Yoksa mesela kavramsal olarak hal Akait kitaplarını açtığımızda şirkin çeşitlerini anma adına söylemiş olalım inşallah iyi bilme adına muhterem kardeşlerim. Fakat bunlar mesela bizimle alakalı değil. Çünkü mesela şirki istiklal diyoruz. Yani birbirinden bağımsız birçok ilahın olduğuna inanmak İyilik tanrısı, kötülük tanrısı Mecusilerde var Yer tanrısı, gök tanrısı, mutluluk tanrısı Sevgi tanrısı haşa ve kella Türlü türlü tanrılar Öyle inananlar Kim bilir ne kadar insan var Fakat müminlerin bu tehlikeye düşmesi söz konusu değil Allah muhafaza bir Veya şirk tebid Yani bir ilahın Birçok unsurdan bir araya geldiğini Teslis inancı Hristiyanlarda var yani Allah üç unsurdan meydana gelmiş. İşte teslis inancında olan yani ruh, baba, oğul şeklinde bir inanca sahip olmak şirk küfürdür diyor Allah Celle Celaluhu. "La kad kefera'llezina kalu inna'llaha salisü's-salase" Maide suresi. Kim Allah üçün üçüncü'südür derse o kafir olmuştur diyor Allah Celle Celaluhu, müşriktir. Hristiyanlar bunu diyor diyor Allah Celle Celaluhu. Hristiyanlar Kafirdir diyor Allah-u Şimdi biz Allah'ın dediğine muhalif olarak Hristiyanlar da din kardeşimizdir veya onlar da cennetliktir diyebilir miyiz? Bu ayeti o zaman yok saymamız gerekir. Allah muhafaza bir Muhterem kardeşlerim Müslümanlar için bunlar bir mümin bu tuzağa düşmesi Allah'ın ezdiğine söz konusu değildir. Onun için bunlar hızlı geçiyorum. Fakat biraz evvel söylemiş olduğumuz bağlamda şirki takrib dediğimiz yani Allah'ı inkar etmemekle birlikte, Allah bir tek ilahtır, Allah'tır demekle birlikte, O'nun bu ilahlığının yanında Allah'a yaklaştırıcı güçleri kabul etmek, Mekke müşriklerinin de düştüğü tuzaktır. Zümer suresinde bunu görüyoruz muhterem kardeşlerim. Bakın Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki 3. ayette, اَلَا لَهُ الدِّينُ الْخَالِسِ tembih harfi. İyi dinleyin. Uyanın. Dikkat edin demektir. Allah çok önemli bir şey buyuracak size. Lehud dinul halisu. Yalnız halis din Allah'a mahsustur. Kelime-i tevhid İslam'da vardır. Öyleyse ey insanlar ataların dininde olanı bırakın gelin. Hristiyanlıkta Yahudilikte duyduğunuzu bırakın gelin. Allah'la İslam adına pazarlık yapmayı bırakın gelin. Yanlış örf ve adetleri bırakın. <gülüyor> Yalnız halis din Allah'a mahsustur. Kelime-i sadece İslam'da vardır. Böyle geleceksiniz diyor Allah Celle Calehu. Sadece İslam diyerek geleceksiniz. Ayet devam ediyor. <gülüyor> Allah'ı bırakıp onun dışında dostlar arayanlara gelince... Ma <mâ> naabuduhum illa li ila Allahi zulfaa. Onlar diyorlar ki biz onlara tapmıyoruz ki sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Diyor Allah Celle Celaluhu 3. ayette muhterem kardeşlerim. Şimdi sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Muhterem kardeşlerim, müşrikler Allah'ın varlığını inkar etmiyorlardı diyor sahabe bu ayeti tefsir ederken Onlara soruyorduk biz Yerleri, gökleri, kainatı, güneşi, ayı kim yarattı? Ne sorsak Allah yarattı diyorlardı E peki diyorduk şu Mekke'nin etrafındaki bu putlar Onlar üzerinden biz Allah'a yaklaşıyoruz diyorlardı Çünkü onlar önceden yaşamış kahramanlaşmış, kanunlar koymuş sonra tavgutlaşmış olan insanlardır insanların putlarıdır bu şekilde Allah'a tapıyoruz Allah'a en iyi bu şekilde yaklaşıyoruz diyorlardı Allah da diyor ki işte bunlar müşriklerin ta kendisidir inkar yok bakın zaten inkar olsa başka bir kategoriye girecek inkar olmadığı halde Allah'a bu şekilde inanmak ortak koşarak inanmak çok tehlikeli bir husustur muhterem kardeşlerim Allah yok demek şirk midir? Değildir. Allah yok demek nedir? Küfürdür. O kafirliktir. Allah yok diyen kafir olur. Peki kim müşriktir? Allah var deyip, Allah var dediği halde ona ortak koşanlar muhterem kardeşlerim. Onlar müşriklerdir. Kafir Allah'ı tanımayan kişidir. Erkek veya kadın. Müşrik ise Allah'ı tanıdığı halde ticaretinde, siyasetinde, Keyfinde, hevasında putlar veya putçuklar uydurandır. Aradaki fark budur. İşte bu şirk ve bu müşriklik Allah'ın asla affetmediği büyük tehlikedir muhterem kardeşlerim. Özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Allah'ı tanıdığı halde Allah'ın sadece göklerde ve yerde bu alanlarda otorite bana aittir dediği alanlarda ona ortak koşmaktır muhterem kardeşlerim. Hazreti Lokman'a bakıyoruz. Ya bu neyi ye diyor. Ey yavrucuğum. Bak oğlum değil yavrum, oğulcum, yavrucum öyle bir güzel hitap ki hikmetli bir hitap. La <gülüyor> tuşrik billah. Allah'a sakın ha ortak koşma inne şirkele zulmun azim. Zira şirk en büyük zulümdür diyor Hazreti Lokman. Muhterem kardeşlerim kendi yavrusuna hitap ediyor ama öyle bir hitap ki Hazreti Lokman'ın vasiyeti nasihatı kıyamete kadar onun bütün manevi evlatlarına verdiği nasihat. Sana veriyor, bana veriyor. Ey yavrum diyor. Ey oğlum diyor. Biz onun manevi evlatlarıyız. Sakın ha Allah'a ortak koşma. Yoksa en büyük zulümü işlemiş olursun diyor muhterem kardeşlerim. Buradan ne çıkıyor? İyilik ve en önemli bir müminin kulun öğrenmesi gereken husus nedir? Şirki öğrenmektir. Onun için altını çiziyorum. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın bu oğluna, evladına öncelikli olarak öğrettiği husus şirk, Allah da bunu evlatlara verilmesi nasihat olarak Lokman Suresi'ne almış, bizlere düşen bunu öğrenmek, mucibince amel etmektir muhterem kardeşlerim. Unutmayalım ki, kelime-i tevhid, dille söylenilen bir slogan değildir. Kelime-i tevhid, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Böyle dille söylenilecek bir slogan değildir muhterem kardeşlerim. Dilleriyle söyleyen camilerdeki Müslümanlara hiç kimse karışmaz zaten. Sabaha kadar söylesin. Hatta birkaç tane daha yapalım. Orada daha fazla söylesinler derler. Fransızlar Suriye'yi işgal ettiklerinde. Müslümanlar öğlen namazı vaktinde Emevi camisine gidiyorlar. Fransız komutan soruyor. Nereye gidiyor bunlar? Ezan da okunuyor. Nereye gidiyor bunlar? Camiye gidiyorlar. Bunlar böyle günde 5 defa camiye giderler. Ezan okunduğunda. Şimdi ne? Şimdi de öğlen namazı. Camiye gidiyorlar. Ne yapacaklar orada diyor. İşgal etmişler Suriye'yi. Ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Bu kılacakların namazda bizim Suriye'yi işgalimize karşı bir eylem olur mu? Tehlike olur mu? Yok olmaz. Öyleyse gitsinler kılsınlar diyor. Muhterem kardeşlerim. Bu yaşanmış olan halbuki namaza giden Allahu ekber nidasına ezana kulak veren namazda Allahu ekber deyip Allah'ın huzuruna duran her kişi o sözüyle Suriye'yi Fransızların işgaline karşı çıkacağına dair Allah'a söz vermiş demektir. Ya Rabbi Allahu ekber tek büyük olan sensin Allah'ım. Fransızların Suriye'yi işgal edip Burada kendi hükümlerinin uygulamalarına asla izin vermeyeceğim. Ben bunlara karşı mücadele edeceğim yarabbi demektir. Muhterem kardeşlerim işte camide bunu söylemedikleri müddetçe bunu anlamadıkları müddetçe bu bir ritüeldir. Bırakın gitsinler bize hiçbir zararı yoktur diyor. Anlamış adamlar öyle yapmışlar öyle aşılamışlar bugün insanlar var namaz kılıyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Allahu Ekber derken Allah'ın hükümlerinin yenine muhalif olarak hükümleri kabul ediyorlar, uyguluyorlar vesaire. Allah hafaza biliyorsunuz. Ritüel çok büyük bir tehlike. Kafirlerin istediği bir İslam. Hacca gidiyor bu kadar insan. Maalesef bir ritüel haline gelmiş birçok şey. Muhterem kardeşlerim hacca giden bir insan. Arafat'ta vakfeye durmuş bir Müslüman. Orada bütün ırkçılığı, rengi, dili ne olursa olsun ırkçılık ayaklarımın altındadır demiş olması gerekmez mi? Oradan indikten sonra müzdelife mineye gidince, şeytanları taşlayınca, şeytana, nizamına, şeytanın bütün tuzaklarına, içkiye, kumara, faize karşı mücadele edeceğim ya Rabbi taş sadece sembol. Ülkeme geri döndüğümde elimle, dilimle, gücümle, bütün varlığımla senin hükümlerin geçerli olsun diye yaşayacağım, çalışacağım demek değil mi? Hani böyle hacıya can kurban gitsin, taşlasın, terliğini atsın fakat ülkeye gelince faiz yesin, içki içsin, içki yerlerinin açılmasına karşı çıkmasın, kumar oynanan yerlere vesaire Öyleyse demek ki bunların ritüel haline gelmesi Allah muhafaza biliyorsunuz. Büyük bir tehlikedir Dikkat edilmezse şirk haline dönüşmesi mümkündür Bakın bu tehlike her zaman vardır Allah'ım hafaza bürsün Bir başka şirk çeşidi şirki taklittir muhterem kardeşlerim Çevrenin etkisinden korkarak düşülen şirk tehlikesidir Burada bir taklitçilik söz konusudur Herkes yapıyor Hani Müddessir suresinde okumuştuk değil mi o ayeti Herkes batıla dalıyordu Herkes böyle yapıyordu biz de yaptık biz şimdi burada yaşıyoruz. Herkes Noel kıtlıyor. Bizim de burada bir entegre olma adına, bunlarla daha iyi geçinme adına, evimize bir çam ağacı dikmemiz veya bahçemize veya o günlerde öyle giyinmemiz, onlara kutlama yapmamızın ne zararı olabilir ki deyip yapmak şirki taklittir Allah hafaza büyürsün. Belirli din ve ideolojilere mahsus olarak yapılan, giyilen, yeğilen şeyleri yapmak, Onları taklit etmektir. Burada şirk tehlikesi vardır muhterem kardeşlerim. Bu dördü kesin küfürdür. Hiçbir şüphe yok. Şu ikisi de şirk mi değil mi? küfür, Şirk olduğu kesin de küfür mü değil mi? Alimler ihtilaf etmiş. Fakat şirke düşme tehlikesi vardır. Çok yaygın hastalıklardır. Mesela şirk esbab. Sebepleri putlaştırmak. Sebepleri putlaştırmak. Anlayamadık hocam bu ne demek olabilir diyorsanız. Yani sebepleri Allah'ın sıfatlarının yerine koymaktır. Mesela er olan kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Rızkı veren Allah'tır. Göklerde ve yerde yaratılan, yaşayan her şeyin rızkına Allah kefildir. Onların rızkını yaratan kimdir muhterem kardeşlerim? Allah Celle Celaluhu'dur. Peki durum böyleyken. Mesela tavuk benim rızkıma sebeptir. Çünkü yumurta veriyor. Bal benim rızkıma sebeptir arı bal veriyor bulutlar benim rızkıma sebeptir yağmur gönderiyor demek şirk koşmaktır Allah'a bunların her birisi vesiledir fakat rızkın sebebi değildir onları yaratan Allah'tır rızkın sebebi böyle anlaşılması gerekir hastalanabiliriz hasta olanlar vardır peki eşşafi olan şifa veren kimdir Allah'tır İlaçtan, haptan iğneden doktordan Şafi olma sıfatını beklersek Allah'a o noktada ortak koşmuş oluruz Allah muhafaza bürsün. Şu doktor olmasaydı iyileşemezdim demek şirk koşmaktır Allah'a. Şu doktor ve şu ilaç şu iğne Allah'ın izniyle iyileşmeme vesile olmuştur demen gerekir. Aradaki inceliği görüyor musun? Şirkül esbab. Allah muhafaza bürsün. Çok önemli. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bunlarla huzuruma gelmeyin diyor. Bunları affetmem diyor Allah Celle Celle Ya ben öğrenememiştim. Okulda anlatmıyorlar. Televizyonda duymadım. Sen Müslüman değil misin? Sen la ilahe illallah demiyor musun? Bunları öğrenmekle mükellefsin. İşinin, sanatının, hobinin, sporunun bütün inceliklerini nasıl öğreniyorsan, dininin gereğini öğrenmekle mükellefsin kardeşim. Mecbursun bunları öğrenmeye. Bir de son olarak muhterem kardeşlerim, şirki ağraz dediğimiz yani buna da nasıl toparlayalım? Allah ne der yerine insanlar ne der diyerek yaşamaktır. Buna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gizli şirk diyor. Riya. Ya bir şey yaparken bir şey ederken Allah ne deri hesaba katmayıp insanlar ne der şöyle yapsam veya yapmasam demektir. Bugün insanların birçoğusu böyle yaşıyorlar maalesef. Yani bir iş yapacak. Eşim ne der, ailem ne der, komşum ne der, çevrem ne der, mahalle ne der, toplum ne der, Allah ne der? <gülüyor> ne önem var onun? Ya Allah ne der? nasıl soru ya? Sormuyor ki hiç. İnsanlar böyle yaşıyor bugün Müslümanlar. Ama bu şirktir. Allah ne der sorusu en önce gelip, insanlar, diğer varlıklar, çevre ne der? En sonra gelmesi gereken bir şeydir. Düşünün bir husus var. İnsanlar onu hoş görüyorlar fakat Allah onu yasaklamış. Sen insanlar ne der diye bunu yapacak mısın? Düğünle alakalı mesela bunlar çok yaşanıyor. Ticaretle alakalı bunlar çok yaşanıyor. Allah ne dere kimse sormadan insanlar ne der sorusuyla bu tehlikeye düşebiliyor muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar o kadar yaygın tehlike olduğu için şu duayı öğretmiştir bütün Müslümanlara. Bu gizli şirklere karşı karşı Karıncanın ayak sesinden daha tehlikeli olan hadis-i öyle buyuruyor. Bu şirk çeşitleri müminlerin de düşme tehlikesinin olduğu şirklere karşı şu duayla sakının diyor muhterem kardeşlerim. Allahümme inni e'udu en uşrike ve ana a'lemu ve estagfiruke lima la a'lemu duasını. Ya Rabbi bile bile sana karşı şirk koşmaktan sana sığınırım ya Rabbi beni koru muhafaza ile ve bilmeyerek mi de affet ya Rabbi diye kim bu duayı yaparsa Allah onu o tehlikelerden korur diyor muhterem kardeşlerim Allah'ın izniyle şimdi bu önemli ve önemine binaen biraz detaylı olarak anlattığımız hususları bildirdikten sonra kulları müminde bunlar bulunmayacak dedik şirk olursa Allah affetmiyor cennete gitmesi mümkün değil ben demiyorum ayet ve hadisler peki mümin olduğu halde Hangi günahları işleyebilir ki o günahlar cehenneme gitmesine vesile olabilir? Onlara da böyle özet olarak bazı maddeler halinde seri olarak söyleyip tamamlayalım. İnşallah muhterem kardeşlerim. Hafız Zehebi'nin e, El Kebair ismini eserinden bunları aktarıyorum size demiştim. Mesela maddeler halinde büyük günahların da işlendiği hadisi göz önünde bulundurarak adam öldürmek, katil olmak Allah muhafaza bürsün. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere geleceği cehennemdir buyuruyor Rabbimiz Nisa suresi 93. ayette. Bugün sadece Rabbim Allah dediğinden dolayı öldürülen kulların sayısını Allah bilir. Sadece dininden dolayı işkenceye uğrayan işte Mısır'da bir gün iki gün önce şehit edilmiş olan dokuz tane o güzel genç şehit niye öldürüldü? Zalime ses çıkardığı için Baş kaldırdığı için en büyük cihadı yaptığı için şehit edildiler. Katil adam öldürmek bu tehlikeli boyutu fakat bir mümin de böyle bir cürümü işlemekten şiddetle sakınması gerekir. Şurada bizden olsun muhterem kardeşlerim maddi olarak adam öldürmek kul öldürmek kişi öldürmek ne kadar tehlikeli bir cürümse manevi olarak kulları öldürmek daha da büyüktür belki Allah-u Alem. Bir kişiyi bir defa öldürebilirsiniz. Ölür. Müminse şehit olur, cennete gider. Fakat manevi olarak kulları öldürmek, yani kendi çocuklarına mesela şirki öğretmemek, tevhid'i öğretmemek, namazı öğretmemek, Resulullah'ın sevgisini aşılamamak, Kur'an'ı öğretmemek manevi ölümdür. Sen onu bir defa öldürsen daha büyük cürüm işlemiş olmayacaksın Allahu Alem. Manevi olarak bir canavar yetiştiriyorsun. Allah'a belki ileride ortak koşacak küfür edecek günah işleyecek kişi manevi katliam belki daha da fazla kaçınılması gereken husustur sihir yapmayı söyledik muhterem kardeşlerim sihir yapan sihirle meşgul olan sihirle kulların arasını ayıran gizli güçleri vesaire kullanarak insanların ailelerin arasına huzursuzluk vesaire sokmaya çalışan kişilerle mücadele etmek mümine düşün budur sihire başvurmak değil ya işte şöyle bir şey var bana bir muska bir sihir yazsan da şöyle olsa. Ya işte şunlar işte bu aslında benimle evlenecekti. Allah muhafaza buyursun. Ama araya o girdi ben mutlu olamadım onlar da mutlu olamasın deyip karanlık şeytana tapanlara başvurup onlar üzerinden böyle bir lanete başvurmak en büyük günahlardan birisidir Allah muhafaza buyursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden temime yapmak bakın dikkat edin bu da yaygın bir hastalık. Göz değmesi için boncuk takmak, boncuk asmak. Nerede ne var tehlike var? Nazar boncuğu diyorlar. Allah'ın korumasına değil de o boncuğun korumasına tevekkül olduğu için şirk var orada. Ve tivale yani her çeşit çihir şirktir diyor muhterem kardeşlerim. Abdullahül Mesud'un rivayetinde radıyallahu var. Öyleyse mümin bundan uzak duracak. Namaz kılmamak. Günahların en büyüklerinden üzerinde diğer derslerimize durduğumuz için geçiyorum inşallah. Fakat ahirette hesaba çekileceğimizi ilk husus olduğunu unutmayalım muhterem kardeşlerim. Zekat vermemek yine son dersimizde İranların, akreplerin ve biriktirilmiş zekatı verilmemiş malların ahirette cehennem ateşinde dağılanarak, kızdır, kızdırılarak kişilerin vücutlarının bununla dağılanması böyle bir azap söz konusuydu. Allah muhafaza buyursun. Özürü olmadığı halde Ramazan orucu tutmamak, Allah muhafaza büyürsün, en tehlikeli günahlardan, büyük günahlardan bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam, kim Ramazan ayında özürsüz olarak bir gün oruç yerse, ömrünün sonuna kadar oruç tutsa o bir günün sevabını bir daha elde edemez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mükafat boyutu, günah boyutu büyük günah olarak bilinmesi gereken bir husus. İmkânı varken hacca gitmemek en tehlikeli en büyük günahlardan bir tanesi muhterem kardeşlerim için. Çünkü Allah gücü olanlar için kulları için hac yapmaları Allah'ın o kulları üstündeki hakkıdır diyor Ali İmran suresinde 97. ayette. Peki Allah'ın hakkına riayet etmeyen kulun işlediği günah siz düşünün. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allah'ın evine gitmek, hac yapmak için imkanı olduğu halde hacca gitmeyen kişi iki ölüm çeşidinden birini seçsin. Ya Yahudi olarak ölür ya da Hıristiyan olarak ölür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse bir mümin böyle bir cürüm işlemekten şiddetle kaçınması, sakınması, kaçması gerekir. Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim. Büyük günahların en büyüğü ne demişti Efendimiz aleyhisselam? Şirk, yalancı şahitlik ve anne babaya karşı gelmek demişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne baba hakkı karşısında yani özel derslerimiz var bununla alakalı İslam ahlakı hadislerle İslam ahlakı derslerimizden mesela anne baba hakkı orada evlatların nelere dikkat etmeleri gerekir. Burada sadece ismini alıp geçiyoruz fakat gerçekten tekrar tekrar hatırlanılması gereken Tekrar tekrar altı çizilmesi gereken büyük günahların en büyüğü dediği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şirkle beraber andığı bir günahtır. Öyleyse müminlerin dikkatli olması gerekir. Akrabaya yardım ve alakayı kesmek. Sıra-i Rahim dediğimiz husus. Akrabaya yardım ve alaka. Bakın muhterem kardeşlerim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem buyuruyor ki. Bir kimse zayıf fakir yakınları akrabaları olduğu halde var biliyor. Onları bırakıp sadakalarını başkasına verirse Allah onun sadakasını kabul etmez. Kıyamet gününde ona itibar etmez diyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Rahim, selayih rahim. Bu bağlamda anlamamız gerekiyor. Nedir selayih rahim? Yani gidilmesi vacip olan, ziyaret edilmesi vacip olan fıkıhta literatürde nikahı düşmeyen bütün akrabalar bu kategoriye girerler onların hepsi gözetmemiz ziyarette bulunmamız gereken akrabalardandır genç kardeşlerim zina büyük günahlardandır ahirette şiddetli azaba vesile olacak en büyük cürümlerdendir Allah zinaya yaklaşmayın demiştir şimdi şu Buhari'de geçen hadise bakın genç kardeşlerim efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki zina eden birisi mümin olarak zina etmez şu tehdidi anladınız mı Zina eden birisi mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yapan birisi mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen birisi mümin olarak içki içmez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmanı ondan ayrılır o anda. Yani ben sadece haşa ve kella zina yaptım. Sadece içki içtim. Allah muhafaza buyursun. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu bağlamda zina ile alakalı el zinası, göz zinası, ayak zinasını da hatırlatmakta fayda vardır muhterem kardeşlerim. Yetim malı yemek hadis-i şerifte geçtiği büyük günahlardan birisi, yedi helak ediciden birisi muhterem kardeşlerim. Miraç'ta bana bazı kişiler gösterildi. Derileri koparılıyor. Kiminin ateşten kayalar ağzından sokuluyor, vücutlarının altından çıkıyor. Ya Cebrail bunları kim diye sordum. Yetimin malını yiyenler ya Resulullah dedi. Yetimin malını yiyenler muhterem kardeşlerim. Kendisine emanet edilmiş yetimlerin malını yiyenler. Şunu da unutmayalım bu bağlamda hatırlatalım. Dünya öyle bir küçük köy haline geldi ki yardım kuruluşları aracılığıyla dünyanın en ücra köşelerindeki yetimlere ulaşmamız mümkün elhamdülillah. Onların mallarımızda bir payı olduğunu unutmayalım. Çıkaralım malını yemekten Allah'a sığınalım. Payları var malımızda. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي أَمَّالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٍ لِلسَّائِلِ diyor Rabbimiz. Onların mallarında isteyen ve istemeyen mahrum olanlar için bir pay vardır diyor Rabbimiz. Bol bol sadece zekatla da değil daha fazlasını vererek gereğini yerine getirmek mümine düşen budur. Allah ve Resulü adına yalan söylemek büyük günahlardandır. Cehennemde azap, azaba vesile olan amellerdendir muhterem kardeşlerim. Ne demek bu? Allah'ın ve Rasulü'nün ismini anarak insanları kandırmak, yoldan çıkarmak, din tüccarlığı yapmak, din tahrifatı yapmak, hadisleri yok saymak, ayetlerin manasını tahrif ederek anlatmak vesaire büyük günahlardandır Allah muhafaza Cepheden kaçmayı saydı efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Şimdi niye cepheden kaçmak şirkle beraber ve diğer günahlarla beraber anıldı? Allahu alem. Muhterem kardeşlerim Cepheden kaçan bir Müslüman bir asker aslında karşısındaki Allah ve Resul düşmanına Ülkesini istila etmeye çalışan hainlere şunu demiş olur Gel ey düşman işte ülkem işte namusum işte dinim işte ezanım senin olsun Ayaklardan altına al onları çiğne demiş olur Bundan dolayı büyük günahlar şeklinde saymıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye bir alanda güç verilir de o alanda o zulüm ederse o kişi büyük bir günah işlemiş olur. Mutlaka ahirette bunun cezasını görecektir. Hakkında ayet ve hadisler vardır muhterem kardeşlerim. Kibir. Kibir kişiyi mutlaka cehenneme götüren bir davranıştır. Bazı hadis-i şeriflere göre şirke götüren bir ameldir. Allah yeryüzünde kibirle dolaşmayın demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah kibirli insanların yüzüne bakmaz, rahmetiyle tecelli etmez kıyamette demiştir muhterem kardeşlerim. İçki içmek. Allah muhafaza buyursun. Şimdi belki bu mecliste Allah'ın izniyle böyle bir sorunu, hastalığı böyle bir büyük günaha bulaşmışlığı olan kardeşimiz yoktur. Allah'ın izniyle. Varsa da derhal tövbe etmesi gerekir. Çünkü içki deyince Sadece içki mesela şarap değil mesela rakı değil bira değil içki şeklinde olan yani Allah'ın haram kılmış olduğu sarhoş edici her şey eroin esrar işte ot not neyse artık isimleri onların her birisi mutlaka müminin uzak durması gereken haramlardandır. Allah muhafaza buyursun ahirette azap getiren amellerdendir. Muhterem kardeşlerim şunu da hatırlatmış olalım. Bir mümin zaten bunu yapmaz. Cehennemde azap görür. Fakat içki ortamları, içkinin yani Allah şöyle demiş, Resulullah şöyle buyurmuş. Fakat bundan bana ne? Ben içkiyle bir lokal yürüteceğim. İçki tüccarlığıyla para kazanacağım diyen kişilerin yerlerinde bir mümin peki öyleyse bulunabilir mi? Bulunamaz. Oralardan alışveriş yapabilir mi? Alamaz, yapamaz. Mutlak bir zaruret yoksa imkanları varsa müminin böyle bir şey yapması söz konusu değildir. Bu vesileyi buradan hatırlatmış olalım. Yine bu bağlamda kumar büyük günahlardandır. Ahirette mutlaka azabı vardır. Allah muhafaza biliyorsun. Kumar deyince de sadece şimdi bugün en küçük yaştaki gençlerin dahi kumar oynaması mümkündür. Çünkü elindeki cep telefonuyla kumar oynaması mümkün. Öyle mi değil mi? Öyle. Mesela bahis, rulet, piyango, poker, veya at yarışı, ben kumar oynanmıyorum ki at yarışı yapıyorum sadece. At yarışına katılıyorum. At yarışı kumardır. Oraya para yatırıyor, kumardır. Loto, toto, kazı, kazan, her birisi tombala, oyuncak makineleri, otset vesaire kumardır. Günahlardandır, büyük günahlardandır. Ahirette azabı vardır. İçkiyle alakalı olduğu gibi, mümin bunu yapmayacağı gibi... Bu ortamlarda bulunması mümkün değildir. Kumarın oynandığı yerde bir mümin duramaz. E ben orası kahve, bana oradaki kumardan. Ben çay içiyorum sadece. Sen Allah ve Resulüne düşmanlık yapan kişinin yerinde çay içiyorsun. En azından günahına ortak oluyorsun. Öyleyse mümin buralardan uzak duracak muhterem kardeşlerim. Namuslu insanlara iftirada bulunmak. Kadın veya erkek muhterem kardeşlerim büyük günahlardandır. Allah muhafaza buyursun. Gençlerin ağzında yaygın bir küfür şekli. Söyleyemem buradan Allah'a sanırım. O çocuğu anlıyorsunuz siz. Yani annesi namuslu, iffetli bir kadın. Olmasa dahi kişinin cürümünün annesiyle ne alakası vardır? Bir mümin nasıl böyle konuşabilir? Veya mümine bir kadına, namuslu bir kadına, fahişe, kahpe vs. veya bir erkeğe. Demek büyük günahlardandır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin bundan uzak durması gerekir. Muhterem kardeşlerim hırsızlık yine büyük günahlardandır. Bunun da ahirette azabı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada özellikle müminleri uyarmıştır. Şimdi burada da şunun altını çizmek istiyorum. Kamu malı. Yani ya ben kimsenin hiçbir şeyini çalmadım. Ama bazen öyle hususlar vardır ki dikkat etmeden veya bilerek veya bilmeyerek kamu malına müdahale ettiğimizde hırsızlık günahını işlemiş oluruz. Su, ceyran, gaz vesaire bunlarda bir hileye başvurup haram olan bir şekilde onu elde etmeye çalışmak veya bir yerde bir imtihan var. İmtihanın sorularını önceden çalmak, kopyalamak, imtihana bu şekilde girmek hırsızlıktır. Burada bir hak müdahalesi, ihlali söz konusudur. Öyleyse mümin bunlardan uzak durması gerekir muhterem kardeşlerim. Büyük çapta hırsızlık yapanlara destek vermemekte de müminin şiarındandır. Ben bunların hiçbirisini yapmıyorum elhamdülillah. Çok güzel devam et. Fakat büyük çapta hırsızlık yapanlara destek veriyorsan hırsızın günahına ortak olmuş olursun. Aldığın mal, yediğin yemek, içtiğin su nereden geldi? Çalıntı var mı içerisinde? Hırsızların parmağı emeği var mı? Dikkat edeceksin. Anlayamadım niye böyle bir şey diyorsun diye soracak olursanız içtiğimiz suyu örnek verelim. İsmini de vereyim. Çekinmem. Nesle diye dünyaca en ünlü su markası vardır değil mi? Nesle. Dünyanın en büyük en ünlü su markalarındandır. Neslenin Avrupa'da sattığı suyu Güney Afrika'dan çaldığını biliyor musunuz? Bu belgelenmiş, ispatlanmış Müslümanlar tarafından değil Elhamdülillah. Gayrimüslimler tarafından belgelenmiş, gösterilmiş Dokumentasyon yapılmış bir malumattır Güney Afrika'da gidip Su kuyularını gasp etmiş Çaldığı suyu getirip burada insanlara satırıp içmekte. Sen bunu bildiğin halde Nasıl nesnenin suyunu kalkıp içebilirsin Bu hırsızlık değil mi Veya hırsızın sattığı mala Günahında ortak olmak değil mi Allah muhafaza buyursun Mümin bundan kaçınması gerekir Ahirette azabı vardır Allah muhafaza buyursun Muhterem kardeşlerim Yol kesmek büyük günahlardandır Öyle bir günahtır ki Allah Celle Celaluhu bununla alakalı ölüm cezasını vermiştir Kur'an-ı Kerim'de muhterem kardeşlerim. El ve ayaklarını çarplazlama kesme, öldürülme cezasını Allah bu kişilere vermiştir. Şimdi bu büyük çapta yapılan anarşi şeklinde fakat bugün sokaklara baktığımızda, sokaklara, caddelere baktığımızda, şehir merkezlerini seyrettiğimizde, şu Avrupa'da, oradaki huzuru bozan kişilerin maalesef, Oradan geçen gelen kişilere, erkeklere, kadınlara sarkıntılık yapan, laf atan, cakas atan, hava atan kişilerin genelde maalesef bizim gençlerimizin olduğunu görüyoruz. Türk, Arap, kimlikli, ırklı, Müslüman evlatları. Bu sokak benim, buraya iki kişi olmaz, dar gelir şeklinde hava atmalar. Allah muhafaza buyursun, bir müminin bu noktada bundan uzak durması gerektiği bir amel olduğunu unutmaması gerekir. Bir başka günah yalan yere yemin etmektir muhterem kardeşlerim bu yemini kamus dediğimiz büyük günahlardandır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada şiddetle sakındırmıştır bakın buyuruyor ki kim yalan yere yemin ederek malı elde ederse bir müminin malını elde ederse elinden alırsa Allah ona cehennemi vacip cenneti haram kılar ashab sordu ya Resulallah küçük bir şey olsa da himi. Bir misvak ağacından koparılmış dal dahi olsa yemin yalan yemin ederek kendi suçunu örtmek için veya haksız olarak bir malı elde etmek için bunu yaparsa Allah ona cehennemi vacip cenneti haram kılar dedi muhterem kardeşlerim. Zulüm günahlardandır büyük günahlardandır müminin mutlaka sakınması gereken şeydir. Hani kul hakkıyla alakalı gerçek müflisi anlatmıştık. Tekrar etmeyeceğim ahirette hani sevaplarının verileceği günahların anılacağı. Şunun da altını çizmek isterim bu bağlamda. Allah Celle Celaluhu Ve la تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا buyuruyor. Hani siz belki zulmetmeyebilirsiniz. Zaten edemezsiniz mü'minsiniz ama zulmedenlere meyletmeyin diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Zalimlere destek vermek değil bakın. Meyletmeyin. Onlar için kalbinizde en ufak zerre dahi muhabbet duymayın. Allah'ın hakkını gasp etmeye çalışan zalimleri asla ve asla destek, sevgi bağlamında onlara yanaşmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem kardeşlerim, bir başka günah cehenneme götüren, Allah muhafaza buyursun, haram yemektir. Allah muhafaza buyursun. Şu hadis-i şerife bakın, konuyu anlayın. Sahabeden bir adam, Ya Resulallah, bir zamanlar, İslamdan önce, böyle haram kılınmadan önce, içki ticaretinden bir hayli mal biriktirdim. Bunları şimdi Allah yolunda harcasam, bir faydası olur mu ya Rasulallah? Yani haram yoldan kazanılmış zamanında, bunları Allah yolunda bak iyi bir niyet aslında var burada. Faydası olur mu ya Rasulallah? O malı hac ve cihad için dahi harcasan veya sadaka, sadaka olarak hepsini versen Allah yanında indinde sivrisine kanadı kadar hiçbir değer taşımaz. Allah ancak helal ve temiz olanı kabul eder dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Haram gıda ile meydana gelen vücut cennete giremez. O cehenneme layıktır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu noktada hadislerle İslam ahlakı dersimizde bu konuyu özellikle işlemiştik. Oraya başvurabilirsiniz. Allah'ın izniyle muhtemem kardeşlerim. Görüyorsunuz biraz daha seri geçiyorum. Fakat bütünlüğünü arz etme için tamamlayacağım inşallah. Yaygın toplumlar arasında, Müslümanların da arasında yaşanan bir başka büyük günah rüşvettir. Almak da vermek de günahtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vel Rüşvet verene de Rüşvet alana da Allah lanet etsin diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi menfaatlerini, kendi işlerini, kendi çıkarlarını elde etmek için ben de para var. Bu işi normal yolla elde edemem. Öyleyse paramla yaparım, yaptırırım. Zira bu işi parayla yapacak birçok memur, söz sahibi, makam sahibi insan var deyip Toplumları, sosyal sapıyı, yapıyı perişan eden nice insanlar vardır. Maalesef toplumlar bu şekilde işliyor. Allah ikisine de lanet etsin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim. Bütün dünyayı bu şekilde elde etmiş olsa. Bütün menfaatler onun olsa. Çıkarlar onun olsa. Allah Resulü'nün lanetine uğramış bir kişinin ne hayrı vardır Allah için. Hiç perişan oldu gitti. Ahiretini berbat etti. Dünyasını helak etti. Muhterem kardeşlerim, bir başka Efendimizin lanet ettiği büyük günahlardan birisi, kadının erkeğe, erkeğin kadına benzemesidir. Bu her biri cehennemde, ahirette cehenneme götüren günahlardandır. Eğer tevbe edilmezse, Allah bağışlamazsa, müminde asla olmaması gereken davranışlardandır muhterem kardeşlerim. Kıyafetiyle, süsüyle, konuşmasıyla, çalışmasıyla, her şekliyle kadına benzeyen erkek, ve erkeğe benzeyen kadına Allah lanet etsin demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehlini kıskanmamak büyük bir günahtır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üç kimse cennete giremez. Bir, anne babasına asi olan evlat. Sözünü dinlemeyen, itaat etmeyen. İki, erkeklere özenen kadın veya kadınlara özenen erkek. Üç, deyyus diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir bu deyyus? Ailesini Ehlini, hanımını, kızını kıskanmayan, şehvetle bakışlar karşısında onları korumayan, erkeklerin karşı cinsin şehvetini tahrik edecek şekilde giyinmiş olduğu halde sokağa, sahneye, iş yerine, şuraya, buraya gitmesine engel olmayan babalara Allah Resulü deyus diyor. Ben demiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Cennete giremez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi İhsan hocamız bunu bu hadisi okudu diye kot pantolonu giyip kızlarınızı üniversiteye göndermeyin. Allah'tan korkun ey babalar dedi diye başına gelmeyen kalmadı. Görevinden dahi altı sonunda bu sözünden bu hadis-i şerifi aktardığından dolayı muhterem kardeşlerim. Şimdi peki birilerinin işine gelmiyor diye Resulullah'ın bu buyruğunu görmezden mi gelelim? Ya üniversiteye gidiyor işte ileride çok faydalı bir, büyük bir doktor olacak. Orada kot pantolonu giyerek gitti ne olur canım ya yani herkes giyiyor. Mı diyeceğiz. Allah o dilleri kıyamette ne yapacak o zaman demeyen hocaların, söz sahiplerinin, makam sahiplerinin diyenler görevlerini yerine getirirler. Diyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz demiyoruz. Sadece aktarıyoruz muhterem kardeşlerim. Ailesinin fuhuş yapmasına göz yummuştur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birlerinin günah işlemesine göz yummuştur. Çünkü bir kadın açılıp saçılıp gezerse hem kendisi günah işlediği gibi başka erkeklerin de günah işlemesine vesile olmuştur. Bir erkek için de aynı söz konusudur. Öyleyse müminlerin bu noktada şiddetle sakınması gerekir muhterem kardeşlerim. Hani ahiretimiz kabirden başlıyor diye söylemiştik hatırlatma babında gençler özellikle belki en buradaki yaşça küçük genç kardeşlerim. İdrardan sakınmamak ahirette azap getirir. Kabirde azap getirir. Allah muhafaza görürsün. Bevilden idrardan sakınmamak gençler özellikle size hitap ediyorum. Bir mümin erkek nasıl tuvalete gitmesi gerektiğini bilecek. O sünnete uygun olacak, ilmi halini öğrenecek, ona göre yaşayacak Allah'ın izniyle. Riyayı biraz evvel gizli olarak anmıştık. İlim öğrenmek dahi günah olabilir kişiye. Nasıl olur peki? İlim öğreniyor Allah adına. Eğer o ilmi başka kişilere karşı gösteriş yapmak için öğreniyorsa, dünya makamı elde etmek için öğreniyorsa, başka kişilerle, hocalarla münazara, münakaşa yapmak için öğreniyorsa, o kişi büyük bir günah işlemiş olur muhterem kardeşlerim. Emanete hiyanet. Büyük günahlardandır. Ahirette azap gerektiren davranışlardandır. İyiliği başa kalkmak. İyilik yaptı. Fakat fırsatı gelince her fırsatta veya bir fırsatta onu başa kaktı. Allah yasakladığı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah o kişilerin yaptığı iyilikleri savuracak. Kıyamet gününde onlara merhamet etmeyecek. Onlara bakmayacak buyurdu muhterem kardeşlerim. Halkın gizli hallerini araştırmak, tecessüs etmek büyük günahlardandır. Ahirette azabı vardır muhterem kardeşlerim. Bir kul evinde, perdesinin arkasında, kapısının arkasında yaptığı onundur. Hiç kimsenin onun özel alanına müdahale etme, araştırma, diğer yerlerde bu sırrını yayma hakkı yoktur. Allah buna tecessüs diyor. Bu haramdır. Mümin bundan sakınması gerekir. Şimdi... Bir mümin zaten aynaya bakınca kendini görür, kendi günahlarını hatırlar. Başkasıyla uğraşamaz ki. Benim kendi halim nice olacak, bu kadar günahım varken deyip başkasının durumuyla da uğraşamaz muhterem kardeşlerim. Dil ile alakalı zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulların en çok cehenneme gitmesine vesile olacak nedir buyurdu? Dilleridir. Bu bağlamda yalan, dedikodu, nemmamlık yani laf taşıyor o şöyle dedi bu böyle dedi şeklinde bütün davranışlar Allah muhafaza buyursun veya diliyle küfretmek insanlara hakaret etmek onlara söylenilmemesi gereken şekilde kötü lakaplarla çağrıda bulunmak büyük günahlardandır ahirette azabı gerektiren davranışlardandır muhterem kardeşlerim erkeğin hanımına zulmetmesi kadının da kocasına itaat etmemesi günahlardandır yine ahirette azap gerektiren davranışlardandır. Aile içerisinde adaleti neyi bozuyorsa yani ya erkek zulmediyorsa Allah ve Resulü'nün öğrettiği hayat modeline göre yaşanmıyorsa orada bir zulüm söz konusudur. İster erkek ister kadın olsun Allah Celle Celaluhu bu kişilere emirlerine riayet etmedikleri için onlara azap edecektir. Yine gençler belki özellikle bacılarımız resimle sanatla bu noktada meşgul olan kişiler Güzel bir şeydir fakat eğer burada suret yapılırsa resimcilik adı altında suretler çizilirse bu İslam'da yasaklanmış olan bir davranıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam suret yapanlar kıyamet günü azap görecekler ve o çizdikleri suretlere Allah hadi can verin diyecek veremedikleri müddetçe azap göreceklerdir. Bir kişinin çizdiği surete can vermesi mümkün mü? Can veren Allah'tır. Fotoğraf değil bakın. Fotoğraf değil, güzel bir dua falan, sanat vesaire bu değil. Fakat suret, putçuluk, heykelcilik, tıraş vesaire burada kast edilen özellikle budur. Müminin bundan sakınması gerekir muhterem kardeşlerim. Kadere rıza göstermeyip öldüğünde, başına bir musibet geldiğinde bir ölüm anında feryat etmek, yaka yırtmak, saç baş dağıtmak büyük günahlardandır ahirette azap gerektiren davranışlardandır. İşte Mısır'ı söyledik. Mısır'daki o anaların, o şehit evlatlarının başlarında durup elhamdülillah dediklerini gördünüz. Bütün dünya şahit oldu. Zalimlerin korkulu rüyası o analar. Ve elhamdülillah ya Rabbi. O analar olduğu müddetçe hangi firavun yeryüzünde barınabilir ki? Vallahi barınamayacaklar. Bunlar da şu anda kendi tahtlarını kesiyorlar, parçalıyorlar. Farkında değiller. Allah'ın izniyle onlar İslam ümmetinin kurtuluşuna vesile olacaklar. Muhterem kardeşlerim bitiriyoruz inşallah. Birkaç tane daha kaldı. Bütünlük arz etmesi için tamamlayacağım inşallah. Bunlar da anıp komşu hakkı. Ahirette azap gerektiren eğer riayet edilmediyse bir davranıştır. İster Müslüman olsun ister gayr Müslüm olsun muhterem kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Vallahi iman etmiş olmaz üç defa. Kim ya Rasulallah? Komşusu kötülüğünden emin olmayan kişi iman etmiş olmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir yürüm işleyen kişinin ahirette karşılaşacağı durumu siz düşünün. Böyle bir tehdit varsa Resulullah tarafından. Müslümanlara eza vermek, onlara sövmek, onlara eziyet vermek yine günahlardandır. Yani şöyle söyleyelim. Kardeşlik hukukunu zedeleyen her bir davranış bunun içine girer. İster fiili olsun, ister sözlü olsun kardeşlik hukukunu zedeleyen ne varsa burada vardır. Yani mümin seven, sevilen bir kişidir. Mümin Müminin özlediği bir insandır. Kimde böyle bir durum yoksa onda hayır yoktur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir mümin olacak ki bir mümin, erkek veya kadın, insanlar onu görmediğinde onu özlemeleri gerekir. Keşke her gün görsem, onda sadece hayır var, ağzında bal var, yüzünde gülümseme var dediği kişilerdir mümin. Peki bu olmayan nedir? Orada bir hukuk. Hudut ihlali söz konusudur. Ahirette azabı vardır muhterem kardeşlerim. Hele kul hakkı söz konusuysa hele orada sözliği sözle beraber fiili olarak yazılı olarak bir şeyler yapıldıysa Allah muhafaza buyursun tehlikeli bir davranıştır. Müslümana eziyet etmek bunlardandır. Bakın şu rivayeti paylaşalım bu bağlamda inşallah. Mekke'nin fetih sırasında oradan Ebu Süfyan geçiyor. Şeylerin o fakir Sahabelerin önünden işte Hazreti Selman var, Hazreti Süheyb var, Hazreti Bilal radıyallahu anhum ecmain var. Oradan geçiyor Ebu Sufyan. Onlar da diyor ki Allah'ın kılıçları, Allah'ın düşmanından hakkını alamadı diyorlar oradan geçince. O kadar yürümüş demiş, o kadar kötülük yapmış, peygambere karşı savaş yapmış. Onlar da öyle diyor oradan geçince. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu diyor ki nasıl bir şey dersiniz siz nasıl böyle bir şey dersiniz. O Kureyş'in ulularından o da aslında güzel bir yere işaret ediyor. Ben sizi Resulullah'a söyleyeceğim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu diyor ki Ey Ebubekir Bekir Allah'ı gücendirdin Kardeşlerini de mutlaka gücendirmişsindir diyor Dikkat edin muhterem kardeşlerim Allah'ı gücendirdin Kardeşlerini de gücendirmişsindir Hazreti Ebubekir derhal oradan çıkmış Hazreti Süheybin Hazreti Selman'ın Hazreti Bila'nın yanında Sizi Üzdüm hakkınızı helal edin onlar da diyorlar ki hayır bizim hakkımız yok. Allah seni bağışlasın varsa diyorlar muhterem kardeşlerim. Dikkat edin şu kadar bir söz dahi böyle bir hak ise eğer bugün müminler hakkında özellikle kafirlerin yanında ileri geri konuşmak acaba hangi kategoriye girer? Siz düşünün. Bir mümin mümini her zaman savunmak mecburiyetindedir. Sözle yazıyla her duruşuyla özellikle kafirler karşısında. Yani müminler bu noktada işte benim gittiğim teşkilata, vakfa, camiye gitmiyor. Onun için o benim kardeşim bile sayılmaz diye düşündükleri müddetçe Allah'ın müminlere merhamet etmesi dahi söz konusu değildir muhterem kardeşlerim. Erkekler için özellikle şunu da hatırlatmış olalım. Allah muhafaza diyorsun. Azap gerektiren bir ameldir davranıştır. Erkekler için ipek giymek, altın takmak. Kolye olarak, yüzük olarak fark etmez. Beleklik olarak. Haramdır genç kardeşlerim. Bundan uzak durmamız sakınmamız gerekiyor. Kadınlar için serbesttir. Fakat kim dünyada ipek elbise giyerse altın takarsa ahirette Allah onu ondan mahrum bırakacaktır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse müminin bu noktada dikkatli davranması gerekir. Ticarette ölçü ve tartıda eksiklik yapmak, hile yapmak büyük günahlardandır. Ahirette azabı vardır. Allah muhafaza buyursun muhterem kardeşlerim. Ticaret yaparken hangi çeşit hile olursa olsun haramdır. Hani mutaffifin suresinde onlar Allah'ın huzurunda o büyük günde duracaklarını düşünmüyorlar mı diyor ya Rabbimiz? O sure nasıl başlıyor? Kendileri için tarttıklarında fazla fazla, insanlar için tarttıklarında eksik tartanlara yazıklar olsun diyor Rabbimiz. Ticaretlerine haram bulaştıranlara, yapmadıkları halde yapmış gibi gösterip haram para kazananlara yazıklar olsun. Karınlarına haram dolduklarını, ateş dolduklarının farkında olsunlar diyor ayeti kerime. Hadis-i şerifler muhterem kardeşlerim. Aynı zamanda uzun bir hadisin o bölümünü söyleyeyim. Ölçü ve tartıda hainlik yapıldığı müddetçe Allah bereketi çeker ve alır diyor hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen eğer hayatımıza bereket girmiyorsa, ticaretimize kazandığımız parada bereket yoksa yahu işte acaba nerede teknik hata yaptım, ekonominin hangi şartını acaba öğrenmedim diye düşüneceğine nerede haram karıştı diye sorarsak inanın ki çok daha büyük bir mesafe kat etmiş olacağız. Bu hadis-i şerifi okuduğumuzda muhterem kardeşlerim. Gizlide işlenilmiş olan günahları açığa dökmek büyük bir günahtır. Özellikle geçmişte Gençler Allah için işte bazen şeytan bu noktadan yakalar. Kişinin eskide öğrenmediği bilmediği zamanlarda yapmış olduğu günahlar olabilir. Şeytan bazen işte sahabe-i kirama işte eskiden şöyle yapmıştınız böyle vurmuştunuz böyle savaş yapmıştınız deyip kandırıp gelin yine yapalım deyip az kala kandırdığı gibi. Bugün de gençleri böyle kandırabiliyor. Öyle bir ortam sarıyor ki öyle bir sohbet ortamı oluşturuyor ki Hey gidi günler diyor sonra bir başlıyor içkiden kumardan zinadan bahsediyor. Allah'ım hafaza Gizli Gizlide işlenilmiş olan günahlar Allah'la senin aranda kaldığı müddetçe Allah onu affedebilir. Fakat açığa açtınmış şahit topladın. Aleyhinde şahitler vardır. Öyleyse sakınacağız. Muhterem kardeşlerim azap gerektiren yine günahlardan mazeretsiz olarak cemaatı namazı özellikle cumayı terk etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor dikkatle dinleyin. Namaza daveti duyup yani cuma bugün namaza daveti duymak ne demek bizim için burada? Ezan açıktan okunuyor mu, okunmuyor? Ha bazı şehirlerde cuma namazlarında elhamdülillah açıktan okunuyor fakat genel olarak biz Almanya'da yaşayan Müslümanlar için namaza daveti duymak demek işte cuma namazının vakti saat 1 mi? Bir. Namaza davet odur. Unutuyorsan saatini kur. Kendine hatırlatıcı bir şekil vesileler kullan. Onu bilip özürü yokken cemaata cumaya gelmeyenin Allah Celle Celaluhu kulaklarına eritilmiş ahirette kuruşun dökecektir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer namazlar içinde böyle bir rivayet vardır. Öyleyse her namaz vakti Allah katında bize gönderilmiş bir davettir. O davete icabet etmek gerektirir. Uzak duranlar için böyle bir tehdit vardır Allah'ım hafaza büyürsün. Muhterem kardeşlerim son olarak şununla tamamlayalım Teala. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya onun ashabı hakkında ileri geri konuşmak en büyük günahlardandır. Önce ashabıyla alakalı şu hadis-i şerifi paylaşalım. Bakın Resulullah buyuruyorlar ki ashabım hakkında Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Ben vefat ettikten sonra onlar hakkında ileri geri söz söylemeyin. Kim onları severse beni sevdiği için sevmiş olur, beni sevmiş olur. Kim onlara buz ederse bana buz etmiş olur. Kim onları incitirse beni incitmiş olur. Kim beni incitirse Allah'ın gazabını üstüne çeker. Kim Allah'ın gazabını üstüne çekerse o perişan olmuştur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadis-i şerifte. Kim onlara kötü söz söylerse Allah'ın meleklerin, insanların laneti onun üzerine olsun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim saydığımız maddelerden bir tanesi neydi? Allah ve Resulü adına yalan söylemekti değil mi? Bugün Allah ve Resulü adına yalan söyleyen din tüccarları vardır. Bunları nereden tanırsınız? Mesela Resulullah hakkında sahabe-i kiram hakkında konuştukları sözlerden tanırsınız. Fî lehnil kavl diyor ya Rabbimiz. O konuştukları sözlerden tanırsınız. Mesela bugün özellikle saldırıların merkezinde olan bir sahabe vardır. Kimdir? Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anh Efendimiz. Özellikle bu saldırılara maruz kalan büyük bir sahabedir. İşte hadis yumurtlama makinesi bunu Şimdi al, bunu bir Müslüman demez ki diye düşünüyorsunuzdur belki. Bu dediğim sözü hutbede söylüyor birisi. Hutbede, minberde, Allah Resulü'nün makamında Allah Resulü'nden en çok hadis etmiş olan sahabeye kripto kimlik. O da kimmiş? Yahudi talebesi, Yahudiliği İslam'a sokan kişi ve Hz. Ebu Hureyre hakkında böyle hadis yumurtlama makinesi kelimeleri kullanan kişiler var. Ve bunlar din adına Müslümanlara din satan varlıklar. Muhterem kardeşlerim Allah muhafaza buyursun sadece din adına yalan uydurmak değil din adına yalan uyduranlarla birlikte olmak, onları dinlemek onları dinleyerek dinimizi tahrip etmek de çok büyük bir tehlikedir. Geçenlerde bir tanesi bir soru soruyor bana yazılı olarak işte baktım gerçekten hadislerle alakalı, sahabe-i kiramla alakalı baya bir fikir bozukluğu olmuş. Doğrusunu söylemeye çalıştık dilimiz döndüğünce yazabildiğimiz kadarıyla. Sonra soru sordum dedim ki acaba sende bazı kişileri dinleme hastalığı var mı? Dinliyorum dedi. E, sen dedim bu zehiri kesmediğim müddetçe ben sana bir defa değil On defa yazı yazsam, sen o zehiri vücuduna, kalbine, ruhuna, beynine akıttığı müddetçe hastalanacaksın, dinini perişan edeceksin, ahiretini berbat edeceksin. Öyleyse bu sözleri söyleyenler Allah ve Resul düşmanlarıdır. Allah'ın gazabına uğrayan insanlardır. Onların bulunduğu alanlarda olmak da onlarla birlikte olmak demektir. Hafezan Allah. Muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek hadisi şerifi Bukhari'de geçen bugünkü dersimizin biraz uzattık Bununla tamamlayalım inşallah son sözümüz olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Bugünkü cehennemin 3. bölümünü işlediğimiz derste Cehenneme götüren ameller günahlar dediğimiz başlıklı derste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İstemeyenler hariç ümmetimin tamamı cennete gidecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif ashab kiram da aynen sizin böyle şaşkın baktığınız gibi şaşırıyorlar ya Resulallah ümmetim dedin yani ümmetim dediğin ümmetim dediğin halde kim cenneti istemez ki yani bir kişi mümin olup da cenneti istemez mi ya şimdi ben burada size sorsam hoca fazla anlattın yoruldun galiba. böyle soru sorulmaz dersiniz bana gerçekten İstemeyen bir kişi olur mu cenneti? Pratik olarak kimse tabi ki demez böyle bir şey. Fakat Resulullah böyle buyuruyor. İstemeyenler hariç bütün ümmetim cennete gidecektir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab sordu ya Resulallah istemeyenler kimler? Cenneti istemeyenler kimler ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki muhterem kardeşlerim bana itaat edenler cenneti isteyen müminlerdir. Bana karşı gelenler cenneti istememiş olmuş dem. İstemeyenler demektir. Buyur da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gözüm, aklım, fikrim var deme. Hepsini öldür. Sana çöl çöl gibi gelen o göl dediyse göldür diyor ya Üstad Üstat Necip Fazıl. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına karşı, ashab-ı kiramın rivayetlerine karşı hadis kitaplarına karşı işte davranışımız bu hadis-i şerif mahiyetinde olsun. teala muhterem kardeşlerim. Hepimiz cenneti istediğimize göre bu hadisin gereğini yapmamız gerekiyor. Neymiş? Allah'ı sevmek, emirlerine ve yasaklarına riayet etmek, Resulullah'ı sevmek, O'na ittiba ve itaat etmek. Eğer Resulullah'a ittiba ve itaat yoksa o kişi cenneti istememiş demektir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bizleri böyle bir tehlikeye böyle bir tuzağa böyle bir cürüme böyle bir cenneti kendi davranışıyla reddetme hastalığına düşmekten muhafaza buyursun. Rabbim bütün yaşantımız boyunca Kur'an ve sünnet bütünlüğünden, ehl-i sünnet ve cemaat yolundan ayrılmadan öyle inanıp, öyle yaşayıp, öyle bir itikat üzere ölen kullarından olmayı nasip demiyor. Sereylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Muhterem kardeşlerim teala. burada noktaladık. Şimdi 3 hafta cehennemden bahsettikten sonra inşallah bu Önümüzdeki derste Allah'ın izniyle bu cehennem, bu anlattığımız o azap yurdundan en son çıkacak olan kişiyle söze başlayıp cennete girişe doğru gideceğiz inşallah. Cennetten bahsedeceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim lütfederse hepinizi bu şekilde davet etmiş olalım. Rıza ennillahi te'ala. Fatiha te